Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Neden namaz kılıyoruz? Namaz kılmanın faydaları nelerdir? Rabbimizin bizim namazımıza ihtiyacı var mıdır? Bunu, bu sorunun cevabını verebilmek için önce insanın e, ne için yaratıldığını bilmek gerektiğini ifade edelim. Bu hususta Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayette وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Demek ki insan Rabbine kulluk etmek maksadıyla dünyaya gönderilmiştir. Başka bir ayette de o hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için Ölümü ve hayatı yaratmıştır buyuruyor. Yani biz bu dünyaya ibadet etmek için, kulluk etmek için ve hangimizin daha iyi amel işleyeceğini ortaya koyabilmek için gönderildik. Elbette ki Rabbimizin bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Biz ona bize vermiş olduğu bütün nimetler karşısında, sağlık ve afiyet karşısında, Şükrümüzü, sadakatimizi, kulluğumuzu ifade etmek maksadıyla ne yaparız? Günde beş vakit namazımızı kılarız. Çünkü o bize bunu emretmiştir. Neden emrettiğini sorgulamak doğru değildir. Çünkü o yaratıcıdır. Yaratıcı emrediyor. Biz de kuluz. Onun kulu olduğumuz için onun emirlerine, uymak mecburiyetindeyiz. Bizi kendisine kulluk için yarattığını buyurduğuna göre biz de kendisine nasıl kulluk edeceğimizi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Dünya hayatı içerisinde birçok imtihanlardan geçireceğini Rabbimiz bize bildiriyor. Yani hiç hesaba çekilmeden sadece inandık demekle cennete giremeyeceğimizi diriyor e, Bu demektir ki insanlar ibadetlerine yaptıkları amellerine yaptıkları iyilikleri iyiliklerine ve kötülüklerine göre e, Rabbimiz tarafından hesaba çekilecek ve kim daha iyi kulluk etmişse kim daha çok şükretmişse kim daha çok sakınmışsa onun mükafatı cennet olarak verilecek o e, kim de Allah'tan uzak, dinden uzak bir hayat yaşar ve isyan ile ömrünü geçirirse onun da cennet ile cezalandırılacağı Rabbimiz tarafından ifade edilmektedir. Rabbimizin bizim namazımıza ihtiyacı yoktur. Namaz kılmak bizim görevimiz ve bizim kurtuluşumuz için ihtiyacımız olan bir vesiledir. Yani namaz kulluğumuzun ispatının bir ölçüsüdür. O nedenle namazlarımızı kendimiz için kılmalı, kendi kurtuluşumuz için kılmalı ve asla terk etmemeliyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.